Boş. Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, WWF Türkiye ve Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Sıfır Atık Hareketi'ne destek amacıyla bir girişim başlattı. Bu çerçevede Kısa adı TÜRYİT olan Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği üyesi restoranlardan harekete katılanlar da atık azaltma taahhütlerini açıkladılar. Etkinliğe katılan restoran sahipleri Amerikan servislerin kaldırılması, suyun sürahinde servis edilmesi, tek kullanımlık şeker paketlerinin kaldırılması ve pipet kullanılmaması gibi taahhütlerde bulundular ve diğer restoranları da bu harekete katılmaya davet ettiler. Toplam 22 restoran, 121 şubesiyle bu harekete katıldı. Taahhüt edilen azaltımlar sonucunda bir yılda 2700 ağaç kesilmemiş olacak ve 6 ton alüminyum, 460 ton su tasarrufu sağlanacak ve 42 ton daha az plastik atık çıkarılacak. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli şunları söyledi. WWF'in geçtiğimiz yıl yayınlanan Plastik Kapanından Çıkış Akdeniz'i Plastik Kirliliğinden Kurtarmak başlıklı raporuna göre Akdeniz'in açık sularını, deniz tabanını ve kıyılarını kirleten atıkların %95'ini plastik maddeler oluşturuyor. Akdeniz'e kıyısı bulunan Avrupa ve Afrika ülkelerinde plastiklerin çoğu yolculuğunu Akdeniz'de tamamlayıp deniz hayatına da büyük bir tehdit oluşturuyor. Türkiye bir yandan Akdeniz'deki plastik kirliliğinin sorumlularından biri, öte yandan da Akdeniz'deki plastik kirliliğinin en çok etkilediği sahillerde ülkemizde. Bu açıdan Turit Başkanı Kayı Demerler ise her gün restoranlarda milyonlarca öğün yemek veriliyor. Bunun sonucunda oluşan yıllık gıda, ambalaj ve plastik atığı çok ciddi rakamlara ulaşıyor. Bu nedenle atacağımız her adım ciddi değişiklik yaratma gücüne sahip. Yeme içme sektöründe daha bilinçli bir tüketim anlayışı getirmek amacıyla TÜRİET olarak WWF Türkiye ile sektörümüzdeki atık miktarını azaltmak için çalışacağız dedi. Sözlerini bugün üye restoranlarımız şubelerinde atık azaltmaya yönelik taahhütlerini açıklamak için bir araya geldi diyen yani Demirer konuşmasını ülkemizdeki tüm restoranları bu hareketin bir parçası olmaya davet ederek bitirdi. Türkiye'de yeşil hareketi oluşturan birey ve kurumlar bugüne dek ayrı ayrı gerçekleştirdiği çalışma ve mücadelelerini birleştirmeye karar verdi. Kurulacak Yeşiller Meclisi, insanın doğa ve insan üzerindeki tahakkümü ve yarattığı şiddete karşı birlikte politika üretmeyi ve sözlerini siyasal bir platforma ortaklaşarak yükseltmeyi amaçlıyor. 29 Eylül Pazar günü Avrupa Yeşiller Partisi eş başkanı Monica Frassoni'nin de katılımıyla yapılan tanıtım toplantısında, Şöyleden de Yeşiller Meclisi'ni kuruyoruz çünkü dünyada ve Türkiye'de hepimizin hayati tehlike altında. İklim krizi ve onun sonuçları olan orman yangını, sel, fırtına, kuraklık ve sıcak dalgaları senelerdir dünya gündemini meşgul ediyor. Geri dönülmez noktaya hızla giderken hükümetlerin ilgisizliği hala sürüyor. Şirketler ve devletler su, toprak ve hava gibi hayati kaynaklar dahil bütün doğayı bitmeyecekmiş gibi kullanıyor ve kirletiyor. Doğanın tahribi ve ormansızlaşma iklim krizini hızlandırıyor ırkçılık, yabancı düşmanlığı, trans cinayetleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, temsiliyet eşitsizlikleri, iş cinayetleri, düşünce ve ifade özgürlüğüne antidemokratik müdahaleler, sürdürülen savaşlar ve silahlanma gibi yıllardır mücadele ettiğimiz alanlarda gerçekleşen kazanımlar ülkemizde ve dünyada kaybedilmeye başlandı. Bütün bunların üstüne popülist, aşırı sağın yükselişi bir tehdit olarak artıyor. Ama sonunda küresel bir eylemlilik zinciri başladı. Artık çocuklar gezegene ve geleceklerine sahip çıkmak için sokakta eylem yapıyor. Cuma günleri okula gitmeyip iklim greve gerçekleştiriyorlar. Yeşil hareket aşırı sağın karşısında en ciddi alternatif olarak yükselmeye başladı. Nihayet umutlarımız da yükseliyor dendi açıklamalı. Belçika Hasselt Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, fosil yakıtlarının atıklarından kaynaklanan hava kirliliğinden anne karnındaki bebeklerin de etkilendiğini tespit etti. Yapılan araştırmada daha önce hiç sigara kullanmayan 25 kadının hamilelik süreci boyunca anne ile bebek arasındaki besin ve oksijen alışverişini sağlayan plasentayı inceledi ve fetüsün bulunduğu kısımdaki her bir milimetre küpte binlerce hava kirliliği partikülü bulundu. Bilim insanları ilk kez hamile kadınların soluduğu havadaki partiküllerin plasenta bari sızabildiğini gördü. Aynı zamanda hava kirliliğine maruz kalan hamile kadınların düşük, erken doğum ve bebeklerin normalden çok daha zayıf doğmasını da yol açıyor. Leicester Üniversitesi'nden Jan Zalesiewicz, dünyamızdaki teknokürenin ne kadar büyüklüğe ulaştığını hesapladı. Araştırmacının hesabına göre dünyamızın tekno küresi 30 milyar ton kütleye sahip bu kütle yeryüzünde düzenli bir şekilde dağıtılacak olsa her bir metre kareye 50 kilo tekno çöp düşüyor. Uzmanlar biyolojik kalıntıların aksine izlerimizin yok edilmesinin neredeyse imkansız olduğunu ve bu yüzden de varlıklarını milyonlarca yıl koruyacaklarını belirtiyor. Buna göre günümüzdeki yapıların ve objelerin birçoğu jeolojik tabakalara gömülerek uzak geleceğe kadar kalıcı olacak ve teknofosiller sayesinde gelecekte antroposen tarihlendirilebilecek ve tanımlanabilecek. Tahminlere göre günümüzde bile 1 milyardan fazla bu tür teknofosil türü bulunmaktayken bu gezegenimizdeki organizma türünden de fazla. Evet, Buğday Derneği'nin organik tarım alanında deneyim sahibi ekibi tarafından hazırlanan organik tarıma giriş eğitimi 12-13 Ekim 2019 tarihlerinde. Buğday Derneği'nin Kadıköy'deki ofisinde ve Kartal %100 ekolojik pazarda gerçekleşecek detaylı bilgileri Buğday Derneği'nin internet sitesinde bulabilirsiniz. Bu duyuruyla bitirmiş olalım programımızı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.